لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم فإذا عزمت فتوكل على الله İn Allah yuhibbul mutevakkilin. Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmaktadır. Bir kere karar verip azmettin mi? Artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Kardeşlerim, Rabbim'den kendim ve sizler için sebat istiyorum. Öncelikle sabah istiyorum çünkü bizler şöyle bir düşünsek hayatımızda başlamış olduğumuz şeyleri bitirmiş olsaydık şimdiye durumumuz çok farklı olurdu diyebileceğimiz birçok ameli bulabiliriz. Öncelikle sabah istiyorum çünkü şeytan bir kişinin azmini kırabilmek için onun istikrarını bozmak ister. Öncelikle sabaht istiyorum. Çünkü salih olarak değerlendirdiğimiz amelleri yapmak için yola çıktığımız kardeşlerimiz bir bir bizleri bıraktığında kararlılığımız Azmimiz kırılabilir Kendim ve sizler için Allah'tan sebat istiyorum Çünkü hiç ummadığımız Yerlerden gelen ihanetler Sinsi planlar Art niyetler bizleri amellerde gevşekliğe düşürebilir Allah'tan öncelikle sebat istiyorum Çünkü dünyada her an her şey olabilmekte. Bir anda değil bir kişinin binlerce insanın hayatı değişebilmekte. Ahir zaman hadislerinden olan ani ölümler ya da toplu ölümler vuku bulmakta. Bir kimyasal silahın kullanılmasıyla birden iki bin kişinin ölmesi buna bir örnektir. Allah'tan sebat istiyorum çünkü Müslümanlar hayırlarda yarışırken tağutlar hayırları engellemede yarışmakta. Ecel gelmediği sürece tağutlardan karşı koyamayacağımız bir engelleme gelmediği sürece Rabbimizin sebat verdiği ölçüde amellerde istikrarlı olmak için Kendim ve sizler için Allah'tan sebat istiyorum Allah subhanahu wa şöyle buyurmaktadır Feize azemte fetevekkel alallah İnnallâhe yuhibbul mutavekkilin Eğer bir işe azmetmiş isen Artık Allah'a dayan. Zira Allah mütevekkil olanları sever. Değerli Müslümanlar. Bir amelden en kazançlı olan. O amelde Allah'ın rızasını arayan. O amelde Allah'ın rızası olduğundan ötürü. O amele yönelip. O ameli az dahi olsa. Sürekli bir şekilde yapmaya. Azmeden kişi olacaktır. Kardeşler. Hepimizde bulunan derin imanı zafiyetler bizleri büyük hayırlardan alıkoymaktadır. Bizlerde bulunan ölüm korkusu, yaşam sevgisi, mal toplama hırsı, tembellik, ciddiyetsizlik, amellerde istikrarlı olmamızı ve kararlılığımızı engellemektedir. Bu sebepten azmimiz kırılmakta ve amellerden alacağımız sevap azalmaktadır. Amellerimiz yarım kalmaktadır. Halbuki bizler hakkı ile Allah'ı tanımış olsaydık bizlerden tam olarak ne istediğini bilseydik ne derin bir gafletli olduğumuzu hemen görebilirdik. Allah subhanahu Taala'yı tanımaya başlayan bir Müslümanın yanında ise hayatın, ölümün, Fakirliğin ya da zenginliğin Hiçbir anlamı yoktur Onun için hangi hal üzere olursa olsun Allah'ın rızasını elde edebilme Düşüncesi vardır Allah'ın gücünü kuvvetini Sanatını anlamaya başlayan kişilerde Gelecek kaygısı olmaz Rızık endişesi olmaz Bakın mesela Suriye'deki mücahitlere Kendilerine bütün dünya Sizi yok etmek için toplandı Denildiği zaman hiçbir tepki Vermemekte ve şöyle eklemektedirler Gördüğüm ve görebileceğiniz her şey zaten yok olacak. Allah'ın bizlere dilediği ölüm er ya da geç bizlere ulaşacak. Ama bu Amerika'dan gelecek ama beşer Esad'dan ama hasta yatağımızda. Biz burada işimizi yapmaktayız. Allah'ın rızası için çalışmaktayız. Aynı yolunu takip ettikleri kendilerinden önce iman eden salih insanların sözleri gibi. Allah subhanahu şöyle söyler. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ا۪يمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine insanlar size karşı ordu toplamışlar. Onlardan korkun dediklerinde bu, so bu söz onların imanını arttırdı. Ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Vallahi kardeşler. Hem mücahitlere hem de ashaba hem de onlardan önce iman etmiş olan salih insanlara bu sözleri söyleten dindeki samimiyetleridir. Kararlılıkları, azimleri ve Allah'a u Teala'ya olan inançları onları böyle gözü pek kılmıştır. Çünkü onlar... Bu kâfirleri yenmeye ant içmişlerdir. Allah'ın dinine yardımcı olmak için öne çıkmışlardır. Evlatların sahalara sürmüşlerdir ve onlar Rabbimizin şu ayetini çok iyi bilmektedirler. İ yensurukumullahü fela galibe lekum ve iyahzalukum feman zallezî yensurukum min ba'dihî ve alallâhi felyetevekkelul mü'minûn. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Kardeşler Resulullah aleyhissalatu vesselam İslam ordusunu Mu'te savaşı için gönderdiğinde ve kafirler Müslümanların kendisine doğru gelmekte olduğunu haber alınca pek çok asker topladılar. Topladığı askerlerin sayısı 100.000'i, başka bir rivayette 200.000'i aşkındı. Müslümanlar ise yalnızca 2.000 kişiydi. Aynı zamanda orduda bol miktarda at ve silah bulunuyordu. Müslümanlar ise bundan mahrumdu. Kardeşler, mücahidler kafirlerin kalabalık ve silahlarla donatılmış bir ordu hazırladığını haber alınca durumu görüşmek üzere İki gece oturdular. Zeyd bin Harise Radıyallahu teala anhu mücahitlerin görüşlerini sordu. Mücahitlerden bazısı Rumlara karşılaşmaktan vazgeçip direkt memleketlerine akın yapmayı bazıları da durumu Resul'a bildirerek yardım talebinde bulunmayı tavsiye etti. Abdullah bin Revaha susuyordu. Konuşmuyordu. Zeyd bin Harise'nin kendisine düşüncelerini sorması üzerine şöyle konuştu. Ey kavmim Vallahi sizin şimdi istememiş olduğunuz şey arzulayıp elde etmek için sefere çıktığınız şehitliktir, şehadettir. Biz insanlarla ne sayıca, ne silahca, ne de at ve suvarice çokluk olduğumuz için değil, Allah'ın bizi şereflendirmiş olduğu şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidiniz, savaşınız. Muhakkak ki Allah subhanahu ve teala iki iyilikten birini ya zafer ya da şehitliği sizlere vaat edecektir. Eğer kaderimizde zafer var ise Allah subhanahu ve teala bize zaferi verecektir. Eğer kaderimizde şehitlik varsa böylece cennetlerde kardeşlerimize kavuşmuş oluruz. Kardeşler vallahi onların ruh hali çok farklı. Bizlerle kıyaslanmaz bile. Bizler ise içerisinde koşuşturup durduğumuz şu hayatta 5 dakika kafamızı bir yere yaslayıp durduğumuzda aklımıza gelen şey kesinlikle bahşerde Allah'ın huzurunda hesap verme anımız olmuyor. Ya da Allah'ın yaratmış olduğu herhangi bir şeydeki güzellikten ötürü Allah'a hamd etmek olmuyor. Ama bizlerin aklına gelen şey daha ziyade ay sonundaki hesapları nasıl denkleştirebileceğiz? Bizi düşünmekteyiz. Ya da bir münafığın başka bir kardeşi hakkında attığı bir fitneyi düşünmekteyiz. Kardeşler vallahi bu Allah'ın dinidir. Kardeşler kendimize gelelim. Dünyada neler oluyor bir bakalım. Halimizi ıslah etmek için uğraşalım. Bir işte hayır olduğunu düşünüyorsak karar vermiş isek o işi yapalım. Bundan bizi ne kınayıcıların kınaması ne ölüm korkusu ne dünya alık bir menfaat vazgeçirmesin. Rabbim halimizi ıslah etsin. Ve ahire davana haza enelhamdülillahi rabbil alemin.